1999, numaralı konu, Amir bin Abdü Kaysın hiç kimsenin bilmediği bir ganimeti sırf Allah korkusundan dolayı teslim etmesi, evet, Müslümanlar medayine girdiklerinde ganimetleri bir yerde toplamaya başladılar, bu sırada adamın biri elinde güzel bir kutu olduğu halde geldi ve bunu ganimetleri toplayan kişiye verdi, orada bulunanlardan bazıları, biz böyle kıymetli bir şey görmedik, toplanan ganimetlerin içerisinde bundan daha güzeli ve değerlisi yoktur, sen bundan bir şey aldın mı? Mı? dediler, bunun üzerine getiren adam, Allah'a yemin ederim ki eğer onun korkusu olmasaydı bunu size getirmezdim, dedi, o zaman ganimet toplayanlar onun boş ve sıradan bir adam olmadığını anladılar ve ona kim olduğunu sordular, adam, hayır, Allah'a yemin ederim ki kendimi ne size ve ne de bir başkasına tanıtmayacağım, çünkü bu şekilde beni övmenizden korkuyorum, ben Allah'a hamd ediyorum ve onun vereceği sevaba talibim ve buna da razıyım, diyerek çekip gitti, orada bulunanlardan biri onu arkadaş. Arkadaşlarının yanına varıncaya kadar takip etti. Onun kim olduğunu sorduğunda adamın arkadaşları, o Amir bin Abdikayster, dediler.